İşi laflarında hiçbir Benim kafam almıyor. İşin asıl acayip, çok acayip bir yazarın böylesine çılgın şeyler yazması. Dam üstünde saksıa gel bize bazı bazı. Her neyse, durroş gibi roşnik bir el Dolunay köşevoy pek toprağda İbrail. Na Do Hay Betroyka Das Bida <tudur> Ram diri diri diri ram dim ram dim ram diri diri uh, Ram diri diri diri ram dim ram, dim, ram diri diri Büyük taras bulma birden küplere bit Ki bu küplerde oğulları devrimden söz ederdi Ve bir yumurta kırıp çığ kıymanızdan üstünde... Bıyıklarıyla dedi Peki dedi Savaşmayacak mıyız yani Kimse yanıt vermedi Büyük sessizlik oldu Her neyse Gorodliçi birader Balalayka sevaver Nazdo Ravya her zaman Balalayka sevaver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 Derttenlik konu çok iyi Pişniyet gazetelerin Pişkalli pek bir sevgi Bana layka Seva ben Das bin Dalyan Das bin Dalyan Ram diri diri diri ram dim ram dim ram dim, diri, diri ram Ram diri, diri diri ram dim ram dim ram dim, aslında bana kalırsa muhakkak ki elbette ne olursa olsun bir anlatılmak istemiyor bu ülkede. Ama mavram mavram için öyküsün ne ipe geliyor ne sapın yanından geçiyor. Resmen deniz açmaz. Hiçbir şey anlamıyorum, anlamak da istemiyorum. Bu durum karşısında her şeyden önce bana kalırsa işin içinde iş var. Birim anlatabiliyor muyum? Hep neyse... Bir güzel hamişkan Salmak bir karuşkan Roş gibi roş Kendisi kendine Ram diri diri diri ram dim ram dim ram diri diri diri ram Ram diri diri diri, diri ram dim ram dim ram diri diri diri ram Platon Kovanyo'nun burnu Bıkmış usanmıştı bu simuditten Bu nezleden Ve kendisinin sıksın karıştırılmasından Bir gün Çekti gitti sen fetas sokaklarında başı boş dolaşan bir burun gördüm ve Nikolay Golon işte tam o sırada bir dükkandan soyluluk nişanları satın alıyordu. Asıl şaşırtıcı olan buydu kendisi ne şövalyeydi ne de kat. Her neyse, garap niçi birader, balalay kasmaber, Nazdaraviya her zaman. Palalaika Sema kalem cebinden Dostoyevski, Çehov, Turgenyev ve dediler ki hepsi birden biz Gogol'ün paltosundan çıktık. Her neyse Dostoyevski iyiydi. Biz tat Gogol'ü sürdü. Artı Çehov ve Balalayka sen Ne balalayka yazdım, ne semaver. Size hiçbir bir zaman yüreğimin kapısını aralamadım ve ruhumda olup biten hiçbir şeyden söz etmedimmiş. Bu yüzden beni yalnızca yazar olarak tanıdınız ama nasıl bir adam olduğumu hiç bilemediniz. <gülüyor> Bay Aa, bu gidişle işinden de olacak. Ben de bir kenara üç beş kuruş koyma sevdasından kurtulacağım. 6 ay on para verdim yok. Ben hala onun temizliğini yapmayı sürdürüyorum. Her nedense. <gülüyor> Maria Aleksandrovna bana hemen yirmi ruble verme yazdı. Ama Bay Kopuşçuk'a e bunu yapamam. Parası yok ama. Mangal gibi yüreği var. İyi hatıralım. İyi adam ama. <gülüyor> Zor bir. Örneğin bu sabah gayet geç uyand. Mavra, çizmelerimi getir. Ay, gücürgücürgoymuş çizmelerini koştum. Saati sordum. Eh, saat onu çalını epey oldu efendim. Ee, tabii ki beni ilgilendirmez. Apar topar giyindim. Ee, biraz geç kaldınız galiba efendim. Ee, hayır yani. ...şey... bakanlığa gidip yetmeyeceğinizi öğrenmek istemiştim. Çünkü dün akşam dediniz ki... Ah, ...umarım biraz avans alırsınız. Hı. Dedim ya, zırdi dedi... ...veznedenle görüşüp... ...o Yahudi şeytandan... ...küçük bir avans çekebileceğini sanıyor. Dedim ya, mıslıçlının biridir bu Yahudi... ...günahını vermediysana, sanki kendi parasıymış gibi. Ay yalvar yakar, istersen açlıktan gebe. Hiç oralı olmaz namussuz. Bir tek ses demiş. Hayır. Evet. Demeyi bilmez. <gülüyor> Hizmetçisi yaşanın onu sille topak dövdüğünü gözünün önüne bile getiremiyor Ama herkes öyle söylüyor. Aaa belki de bedava dayak bulmuşken iyiyim diye düşünüyordur Yahudi şeytan. <gülüyor> Bay Babreşti niye o bakanlıkta çalışın onu da anlıyorum kendisine. Hiçbir yararı yok o işin. Üstelik bölüm şefi ona sabahtan akşama kadar Türkçe şey çekiyor. Nasıl oluyor da? Kavanın içi daim kargaşa içinde bulunabiliyor popriş kardeş. Kimi gün cin çarpmış gibi dolanıyorsun. İşleri öyle bir karıştırıyorsun ki şeytan gelse çıkamaz işin içinden. Başlıkları kötü harfle yazıyorsun. Ne tarih koyuyorsun ne sıra numarası. Aa, maymun herif. Kıskanıyor tabii benim efendimi. <gülüyor> Bak popriş Müdürün yanında çalışıyor. Ve ekselanslarımın... ...kalemlerini açıyor. Oksans Ivanoviç! Poprişçi. Oksans Ivanoviç! Poprişçi. Soylu bir adam. Herhangi bir guzik gibi balalayka çalmıyor. Kemanı ...böylesini çalıyor. <gülüyor> Yani i̇zlemesi çok keyifli. Ah, çalıyor, çalıyor, çalıyor, çalıyor. Sonra birdenbire duruyor. Kanatsız bir kuş gibi. Eski paltomu giymiş <gülüyor> ve şemsiyemi almıştı. Sokaklarda pek kimse yoktu. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Yalnızca çamurlu çizmeli satıcılar ve birkaç tane eteğini başına geçirmiş kadın. Bir tek soylu yok ortalıkta. Yalnızca benim gibi bir memur. Kırşakta fark ettim Bir kadının peşinden gidiyordu. Bu düzenbazı izlerken vitrininin önünde bulunduğu mağazanın kapısında dört tekerli üstü açık, bir atlı araba durdu. Hemen tanıdı bana. Bu bizim müdürün arabasıydı. <gülüyor> müdürün arabasıymış. Ona ilgilendiren müdür değil, müdürün kızı. İşte oradan birdenbire Aa, aşık oluyor bayan Sofya'ya. Ay güzel bir kız olsa gam yemeyeceğim. Müdürün arabası. Arabanın kapısını açtı. Oradan bir kuş gibi müdürün kızı uçtu. Hemen duvara yapıştı. Kız sağ, sola bir göz attı. Kaşla göz arasında kaşına gözünü gördü. Aman Allahım, şak diye düşüp bayılacaktı. Oracaz şimdi. Ay, şak diye düşüp bayılacakmış. Hmm, Düşük bayılması için pek önemli bir olay olması gerekmiyor dedek demek ki. Saklanmasının nedeni de dayan Sofya onu pis ve modası geçmiş paltosuyla görmesin diye. Ayy şimdi erkekler geniş yakalı paltolar giyiyorlar. Bizimkinin birbirinin üstüne iki küçük yakası var. Hem de kumaş paralanmış. Aa, neyse. <gülüyor> Mağazanın eşiğini atlayamayan küçük köpeği sok. Çok iyi tanıyorum bu köpeği. İsmi Meci. Birden ince bir ses duyuldu. E günaydın Meci. Nereden geliyordu bu ses? Bir şemsiyenin altına sığınmış iki kadın gördüm. Biri genç, öbürü yaşlı. Tam yanından geçerlerken o ince ses gene duydum. O tam Meci? Bir de baktım Meci. Şemsiyeli kadınların peşinden giden bir köpeğin sırsı sırsı sırsı. Sırsı sırsı Kıçını kokluyor. <gülüyor> İşin burası Herhalde çok içmişti diye düşündüm. Fakat bu pek görülen bir şey. Çek işte, öylesine deli ki kafasının iyi olması için içmeye gereksinimi yok. Gürfiden yanılıyorsun. Mecinin bu sözleri söylediğini gözlerimle gördüm. Ben luh, luh, luh, luh, hasta olmuştum. Luh, luh, luh, luh, luh, luh, luh, luh. Şu ite bakın siz. İnsan gibi konuştuğunu duyunca <gülüyor> afanladım. Fakat bu konuda derin derin düşündükten sonra şaşkınlığım kalmadı. Ay, ay, işte burda, burada artık dayanamadım, dayanamadım. Açtım kapıyı gördüm içe. Ee, bakın bay polisciğim, özür dilerim ama bu gidişle kafayı yiyecek ee, Bakın bay polisciğim, ee, bir dükene girip çay satın almak isteyen inekler hikayesi tamamen. <gülüyor> Bakın bir balığın üç kelime konuşması ah, Ne? <gülüyor> Nasıl yani? Nasıl? Meci denen köpek Fidel denen ite <gülüyor> Mektup mu yazmış? <yani? gülüyor> <gülüyor> Yok canım ha? It gibi kıskanç olan da Mektubu götürmemiş <gülüyor> Öyle mi? Aha, peki, peki. Aha, anlaşıldı Bay Poprich'in. <gülüyor> Bakın Bay Poprich'in. Bütün bunları... ...bütün bunları... ...sizi sevdiğim için söylüyorum. Sizi gerçekten seviyorum. Ben... ...adama bile yazmayı bilmezken... ...siz kalkmışsınız. Köpeklerin birbirine mektup yazdığını söylüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kimsenin fark etmediği şeyler görmeye ve duymaya başladım. Bir izledim. Bezelye sokağından Burjuva sokağına saptım. Oradan Marangozlar sokağına geçtim. Ne kurmuş gün köprüsüne doğru yürümeye başladım. Bir de büyük bir evin önünde durdu. Aaa çok iyi o evi ben. Zıberkop'un evi derler. Çok odalı bir konaktır. Her türlü insan oturur orada. Bir sürü beymur orada kıç kıça barınırlar. <gülüyor> Bay Poprishçinin trompet çalan bir dostu da orada bir odada oturur. Önce onu ziyarete gidiyor sandım. Hmm. İlgisi yok. Bizimki evin önünde duran bir köpeğe yanaşır. Onunla önemli bir konuyu görüşmeye koyuldu. <gülüyor> Hiç kimseye benliğimden hiçbir şey söylemem. Canavarlar benim kalemimden çıktılar. Kendi çamurumla yoğurdum onları. Canavarlar benim içimden çıktılar. Ve beni korkutuyorlar. Benim ilk hanımım Büyük kateriyle hiç doymazdı aşka, donu aşk lekelip, kokardı çarşafları. Yukoski <Gülüyor> ve Pushkin, Ivanovich Bobchinski Niyetski caddesinde ay, nietski caddesinde bana aşık oldular. Ben ay dar güzeldim sevdiğim adam şeklin, sakallı un kokan fırınçı terke ile diğeri. Bu onun kaybı benim kazancım. Ben hala güzeldim. How Yada Be Çalışma odasının dört duvarı kitaplık. Kalın kalın kitaplar. Ya Fransızca ya Almanca. Boru değil yani. Sayın müdürüm ve sayın kitaplarından başka bir şey yok sanki hayatta. Deli işte. Hatta nankör. Ben Bayan Sofya'dan çirkin miyim yani? Üstelik ondan daha güvenli. Evet. Daha olgun görürsün sen deli acı çektireceğim sana bu gece sayın ve müdürünün uşağıyla yarın akşam başka biriyle her gece aldatacağım seni her gece ihanet edeceğim sana troika kadar hazırlan sın aşk. Troykalarına binelim, Niyaski caddesinden geçerek yumuşak yataklara götürün beni. Ay, ay! Ay! Ay! Ay! İlk eserlerimde görülen sevinç, bir anlamda ruhumun gereksinim Nedeni bilinemeyen bir sıkıntının ani nöbetleri... Belki de benim hastalıklı yapımımın sonucuydu. Kendimi oyalamak için çok gülünç kişilikler, gülünecek karakterler yaratıyordum. Bir sebep, belirli bir amaç ya da herhangi bir yararı göz önünde bulundurmaksızın düşüncemde onları en gülünç durumlara yerleştiriyordum. Düşüncelerin beni hiç ilgilendirmiyor Salak salak şeyler anlatıyorsun Benim de sinirlerimi bozuyorsun Hayır efendim Albayın karısı Bizde kaldığı sıralarda ay, Tüm giysilerini Paris'ten özel olarak getirdim ah, Ben hayatımda Onun kadar zarif kadın görmedim Ve bana her zaman şöyle derdi Anne Andreevna Lütfen bana şu sırrı açıklar mısın? ...nasıl oluyor da gözleriniz her zaman böylesine anlamlı bakabiliyor. <gülüyor> Ay çok çekerim. dilerim. konuşuyorlar. Ah, ne diyecektim? Oh, oh, sizin şarkımı söylüyor. ...şunu söylemiştir. Anlandır yerini. İnsan sizinle... ...bir dakika beraber olsa... ...sevimliliğiniz... Her şeyi unutturmaya yeter. Süvari yüzbaşı... ...Rastakos gibi ara bizde kalıyordu. Çok güzel adam. Çok hoş bir yüzü vardı. Teni pes pembe... ...gözleri simsiyah ...ve gömleğinin yakaları... ...bizim satıcılarda görürmeyen... ...bir patiskadandı. ...ve o bana... ...her zaman şöyle derdi. Yemin ederim anlandırıyor ...sizin gözleriniz gibisini görmedim. Böyle gözler olabileceğini düşünemezdim bile. Size baktığım zaman... ...içimde ne olup bittiğini anlayamıyorum. Ah, ...kenarlarından bir parmak kalınlığında... ...şerit döner... ...tamamen başak... ...ve asma yaprağı işlemini ...bir küçüktür penerinin vardı o zamanlar... ...ah az şaşırtıcı şey değildi... bana derdi ki... ...size baktığım zaman... ...öylesine bir doyuma ulaşıyorum ki anlandırıyorum ha... ...yüreğim... ...diyordu... ...başka şeyler de söylüyordu ayrıca... ...ne söylüyordu tamam isteyemiyorum... ...herinizde size şarkımı söyleyecektim özür dilerim, özür dilerim, deli kızım ben de kafa bırakmadı. Hay salak salak konuşma Sofya! Hiçbir şeyi kabul etmez. Sonuna kadar sersemce inat eder. Annesinin gözlerinin eşsiz bir güzellikte olmasını kıskanıyor. Sofya! Senin bu ipe sapa gelmez tartışmalarınla yitirilecek zamanın yok benim. Hay daha şartımı bile söylemedim. Ay vallahi deli bu kız. Ay vallahi deli bu kız. Bu sabah gönderilen çiçeklerin kendisine gönderilmiş olduğunu iddia etmekte direriyor. Oysa gayet açıklayıcı bir kat var çiçeklerin üstünde. Ah, güzel gözleriniz için. Sophia, Sophia, seni annenle bu şekilde konuşmaktan ben ederim. Ah, terbiyesiz. Ah. Çekilir. <gülüyor> <gülüyor> sofya benim, benim sofya simir haf benim. Delidir annem, anne andrı yevla. Severim onu, fakat çekilir. sta gos nigresnago ...mendile doğru bir hamle yaptı, parkede ayağa kaydı, ay düştü ve sonunda zar zor yakaladı mendili. <gülüyor> Teşekkür ederim, hızla çıktım odadan. Ay bu sabah bir demek çiçek geldi eve. Eminim o göndermiştir. Karttaki yazı kargacık burgacık bir küçük memur yazısı. Tiyeklop'un yazısı olmasına imkan yok. Zaten Tiyeklop beni seviyor mu bunu bile bilmiyorum. Ey deli çınar Henüz Yeşilsin Bükme Boynunu Kazak çocuğu Henüz Çok gençsin Ne bu gam Atıyor güneş, çöküyor akşam. Gel benim canım, gel kavuş bana. Teflokum biricik aşkım, senin sop yanım, sevdalı. Al gördüm onu Bıyıklı kara gözlü Efendi ve soylu Gelecek bu akşam Dur yapma demeli Ama öpüşmeli Annemin yaptığı gibi Gel, gel bana Geç kalma Sofya bekliyor seni Aşkından delirdim diye doğum birici aşkım Evlen benimle Evlenmemizi annem istemez ne bile Eski tutkancım hep yaşlısın Çiçek açarsın Yaşlı gül ağacı Kurulmuş dalların <Gülüyor> Makyaj ister gülün Batıyor güneş Çöküyor akşam Git <Gülüyor> ya. Hiçbir kadına dokunmayı başaramadım. Ne olmuş yani? Benim için endişeleneceğimize, içinizden Tanrı'ya dua edin ki, beni baştan çıkarmalardan ve insanın ruhunu çalan aşkın kör gözünden konuşsun. Kocası kemanın böylesini bile çalamaz. <gülüyor> Bay Papirçim tiyatroya gittiği zamanlar ben oturup çalıyorum. E çalmasını bilmiyorum ama gıcırlatma hoşuma gidiyor. <gülüyor> tiyatroya hiç gitmedim ben. Panayır gibidir herhalde. Tekerlekler, camlar, tütün, katran, kayışlar, sarımsak kokusu bin bir çeşit satıcı, müzik, şarkı söyleyen kadınlar. Yok. Yok. Herhalde Panayır'dan çok farklı bir şey tiyatro. Yalnızca soylular gider oraya. Zordu Kocası hiç tiyatroya gitmezler. Onun kocası da memurdur. Fakat o dünyayı verseniz tiyatroya adımını atmayacak gerçek domuzlar... öbüründendir. Ha davetiye verirseniz belki zahmet edip ...kıçlarını kaldırırlar. <gülüyor> Bay Poprishcın sık sık gider tiyatroya. Ama o çok farklı bir, akıllı, iyi yürekli, çok tatlı bir. Zordu. yollardan gitme isteğim günden güne gelişecek ve tek düşünce haline gelecek hiç de öyle olmadı düşünemeyeceğim kadar ödlekmişim eğer her şey beni korkutuyor deniz kötüyken mutlaka yalnız yoldaşsız yola koyulmam gerekecek. E, kakayı temizlemekteydim e, hayır efendim bir de benim köpeğimdir e, saati tam anımsayamıyor bu ikiye geçmişti mutlaka ...öyle karşısında durduğunuz zaman... ...size hemen bir diz davresi bulacak duygusuna kapılıyorsunuz. Bir de... ...Üzme Bey Şahak'ın'ı gömünce... <gülüyor> ...yavum saati avlılıksız avlılıksız. <gülüyor> Hayır, işte o günden beri hiç avlamamıştı. Hayır, bu kez yavum saati havlayamadı. Çünkü Bay Kofvişçin... İzin bebe seni şu pabuç delisi diyebileceğimiz adam beni itti ve birden ve Fidel'in üstüne atladı. Annemin doğum gününden bebe hiç kimseyi ısılmamış olan sevgili Fidel <gülüyor> <gülüyor> birden bir ve bay pabuç için burnuna efendim. Fidel tamamen nefsi müdafaa durumunda bulunuyordu. <gülüyor> Ne Fidel'in öyle üstüne deli gibi atladığını bilmiyorum. Sonunda Fidel'e bu aktı. Ve yerde bulduğu bir mektubu kaptı. <gülüyor> Muskova'da Osman Ermir'den kız kardeşim Natasha'ya gelen bir mektuptu bu. E evet, mektubu kaptı. İşte mektup. Ben de bunu alıyordum zaten. Diyerek koşamadım. Çıktı gitti. <gülüyor> ...benim baypon fişin hakkında bildiğim bundan ibaret. Ay, Ayıp güzel... Ayıp güzel, bu bizim piyanomuz değil... ...bu baya kakayımız var... Ben... ...gelin Doğum tarihini Her şeyi biliyordu <gülüyor> Aslında Gereğinden fazla şey biliyordu Ah Ne yazık Öleli 20 yıl oldu Evet, evet. Çok aziz Bakirenin şafaat günüydü. Evet, Çok oldu Kaç yıl oldu tam anımsayamıyorum O korkunç kıştan önce her neyse çok oldu yani. Ha, evet, sanırım Bay Popreşti'ni tanıyan ilk benim. O gün bizim pansiyona yemek yemeye gelmiştir. Burjuma Sokak'ın köşesinde Ukrayna pansiyonu. O da kiralıyoruz, yemek veriyoruz, servis için ayrı ücret almıyoruz. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Çok aziz bakirenin şafağı... Tamam. Tamam. Evet. Bay o gün bizim pansiyona yemek yemeye gelmişti. Lokanta kalabalıktı. Kimler yoktu ki? Zakar Krinovich Çikobu Benko. Stefan Ivanovich Kroçka. Efendime söyleyeyim. Taras Bulba. Ressam Ivan Gok. Şey vardı. Osip. Neydi soyadı? Soy isimlerini bir türlü aklımda tutamam Hani herkes tanır onu Hani şu konuşmaya başlamadan önce Parmaklarını şıklatan ve iki yumruğunu Beline koymadan konuşmayan erim Aaa neyse sonra anlısarım benim Aaa ayrıca İhtiyar kalenekti ordaydı Ay yeterince içmiş Ve şarkılara geçmişti Ne söylüyordu Aaa ray ray ray ray ray ray ray ...şarkısı çok önemli burada. Mutlaka söylemem gerek. Müzik lütfen. Bana... <gülüyor> ...her dalga, Hayır efendim. Hayır konudan uzaklaşmıyorum. Bay Bobrişkin işte tam bu sırada geldi. Ha, bir köşeye oturdu patates salamurası istedi servisini yaptı o sırada ha, herkes patates salamurasının en iyi nasıl hazırlanacağı konusunda fikir yürütüyordu daha ben patatesleri güzelce yıkamak ve kıvasa yatırmak gerek diye başladığım cümlemi henüz bitirmemiştim ki ha, öyle ''Bir boka benzemez." dedi Ressam Van Gogh. <gülüyor> Ellerine bezer yerengi kaptanın içine soktu ve ciddi bir tavır takınarak "Öyle hiçbir boka benzemez. Önce üstüne naneyi doğrayacak. <gülüyor> ah, ah, ah, patatese nerede doğrandığı nerede görmüş Allah aşkına? Hayır yani bu konuları kimse benden daha iyi bilemez. Ressam Van dedim ki: "Efendim, evet. Bay Poprisci'nin köşesinde sakin sakin yemeğini yiyordu. <gülüyor> Ay bir ben benim hazırladığım patates salamurasını deli gibi seven Santor Bay Poprisci'nin tabağına sıçradı. Ay, ben tabii hemen Dur Santor dedim Bunun üzerine Bay Poprisci yerinden koruyarak Santor bu mu? Evet dedim Mecinin mektuplarını götürmeyen mendebur köpek bu ya. Yani. <gülüyor> ah, ah, şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum dedi. Ah, e, evet, evet ya. Sonra paltosunu aldı. Santor'a bir tekme attı. Ha, şimdi her şeyi anladım dedi. Ve çekti gitti. Evet, evet. Daha sonra sık, sık geldi. Ah, yalnızca Santor'la görüşüyorum. <gülüyor> ha? ...ona küçük küçük kağıt parçaları gösteriyor. Oku, it oğlu it. Oku, <gülüyor> diyordu. Santor mu? Ne yapsın? Havlıyor, hırlıyor, homurdanıyor. Bay Popreşin ...papa gibi bir ciddiyet içinde. Yok ya. <gülüyor> İnanılacak gibidir. Hmm. Evet. Biliyorum. Tamam tamam susuyorum. Oku it, it Oku. Tamam tamam. Nasıl? Anlatım biçimi son derece acayip. Buna bir insanın yazmadığı. Hemen anlaşılıyor. Cümleler çok köpekçe bitiyor. <gülüyor> tamam tamam susuyorum. Devam et bendemur. Ne? Tarih yok mu mektuptan? Evlilik mi? Evlilik! Olur mu canım? Dikkatli otuz solak köpek! Tamam tamam devam et! Aa! Isırma kağıt! Isırma! Mektup o gelmez hayvanım hayvan! O, hayvan. 1834 yılı korkunç bir yıl oldu benim için tıpkı 33 35 ve 36 yılları gibi ne kadar çok şeye başladım yarım bıraktım terk ettim yaktım <gülüyor> ...en gerçekleri anlatabilecek olan tek kişi benim. E, hayır, birlikte yaşamıyoruz. E, sadece arkadaşız. <gülüyor> e işlerinde biraz yardımcı ol. ...Tieplov'un bayan Sofya ile evlenmek istediğini duyunca... ...Tieplov mu? Ben onu hiç tanımam. Bay Popriştin ondan sık sık söz eder. Tieplov denen deli herif... ile evlenmek istiyor. Müdür beyin damadı olursa... ...oran Veladimir nişanı takarlar sanıyor. Bay Popriştin mi? Onun öyle nişanlara gereksinimi yok. Bayan Sofie'ye aşık olduğu için... Aa! Ne oluyor? Perde arası Hangi perde arası? <gülüyor> Birden fazla perde yok ki arası olsun. <gülüyor> Oyunun tamamı bir perde. <gülüyor> Böyle rezalet olmaz. Böyle rezalet olma. Millet gazoz içecek, çişe gidecek. Millet, millet, millet gazoz içecek, çişe, çişe gidecek. Kim oluyor? Hiç bilmedi. Siz gazozu yenilerken, çişten dönerken Sofya Alfred dövüşü okumaya başladı Popovich'in telefon rehberi okuduğu için bir sürü adamı öldürmeye niyetlendi. Ve bakın bu adamlar bunu hiç bilmedi. Tieflop bir dizinden bir kurşun yedi, anında öldü. Sofya bunu hiç bilmedi. Ona dediler ki aşkınız ıraklara gitti. Bir gün geri gelir belki beyaz atlı prensiniz." diye. Siz gazoz içerken, çiçeklerken ben biraz Gogol okudum. Ne fakat bunu hiç. <gülüyor> Bunu. Ben niçin bir temizlikçi kadını? Niçin temizlikçi olacakmışım? Belki ben de bir kontes ya da önemli bir yerin prensesi. Olamaz mı yani? Ben de bir hizmetçi hali var mı? Var değil mi? <gülüyor> Belki ben tam olarak kim olduğumu bilmiyorum. Masallarda böyle çok örnek var. Sıradan bir adam, soylulardan söz etmiyorum. Sıradan bir vatandaş yani, birdenbire bir büyük seyyar ya da baron ya da onun gibi bir şey olduğunu keşfedebiliyor. Bir bakıyorlar birdenbire, aa omuzunda bir ben var. <gülüyor> ya da... bir hizmetçi haleti ruhiyesi var. <gülüyor> Bu da kılık kıyafetinden kaynaklanıyor. Tabii. Hemen değiştirmeliyim bunları. ve herkes <gülüyor> diyebilecekleri bir tek şey var. Eee, aa, ee, bu bir prenses. Bir kraliçe. <gülüyor> Şuymuş ya da buymuş gibi yapmasına rağmen ilk bakışta <gülüyor> bir kraliçe olduğu anlaşılıyor. <gülüyor> Birine eline uzattığı zaman kol eli soluyor. B boşlukta bir çiçeğe dönüşüyor. Küçük parmak parmakta olmayan nedenlerle havaya yakalıyor. <gülüyor> baş parmak mağlup, işaret parmağının altına saklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir Fransız oluyor. <gülüyor> Yok değil mi? <gülüyor> ...acayip şeyler oldu. Vasilisa Kaşparovna'nın köpeği... ...Santora söz ettim bugün bu durumda. Karışık bir durum. Taht... ...münhal kalmış diyorlar. Boş yer. Zor durumda kalmışlar yetkili kişiler. Kimseyi seçemiyorlar. Bu durum ayaklanmalara yol açıyor tabii. Hak dediğin kralsız, kraliçesiz yapamaz. İlla ki başında biri bulunacak. <gülüyor> bir taht boş durabilir mi? Bir çocuk tahta çıkacak diyorlar. <gülüyor> olur mu? Bir çocuk ülkeyi nasıl yönetebilir? İlk <gülüyor> Bir çocuk <vacisi> değil ki. <gülüyor> bir tahta kraliçe yakışır. Bir ülke kraliçesiyle var olur. Büyük Katerinasız bir Rusya'nın ne anlamı var? İspanya'nın kraliçesi yok. Öyle diyorlar. Olur mu? Mutlaka bir kraliçe vardır. Kraliçesiz bir ülke olabilir mi? Olamaz. Ama nerede olduğu bilinemiyor. Aa, belki de oradadır. Ailevi nedenlerden veya komşu güçlerden çekindiği için <gülüyor> ortalığa çıkamıyoruz. <gülüyor> Ay, belki de çok çekingen birisi. Santor'un çakamayacağı başka şeyler mi var acaba? Aa, belki de Fransa'ya da Almanya bu işe çomak sokuyordur. <gülüyor> Aa, mutlaka bir kraliçe vardır. Belki de kendini Madrid'de herhangi bir temizlikçi kadın sanıyorduk. Başboş esponj, benim başım bomboş. İki kez, iki dört. Takın bana tacı. Birden kalkar. Gök kuşağı dandı, boğalar troika çekerler. Kar İspanya, kalbi Var. Aranan kraliçe bulundu. Meğer o? <gülüyor> Ve fakat benim bundan haberim yok. Ay nasıl olmuş da kendimi bir temizlikçi kadın sanmışım anlayamıyorum. Ay nasıl olmuş da bu zırva düşünce beynime girivermiş? Hayret vallahi. Esad her şey berraklaştı. Siz perdesi ortadan kalktı. Ben sekizinci Dulsin ve sizi selamlıyorum, Ale. <gülüyor> Bütün bunlar neden oluyor biliyor musunuz? İnsanlar beynin kafatası içinde bulunduğunu sanıyorlar. <gülüyor> Elgesi yok. Beyin Hazar Denizi'nden esen bir yel tarafından getirilir. Braspo de Osipolda ya Bugün derhal kim olduğumu açıkladım Aa, Ağzı açık kaldı <gülüyor> Çünkü bu sen kadın hayatında hiç İspanya kraliçesi görmemiş <gülüyor> Büyük Katerina'yı bile görmediğinden eminim Korktu salak <gülüyor> Onu sakinleştirebilmek ve güven verebilmek için epey zorlandım. Nazik bir biçimde yer yer ve zaman zaman bana kötü ve hayvanca davrandığı için kendisine karşı hiç bir kin <gülüyor> beslemediğimi belirttim. <gülüyor> Çok cahil olur bu tip kadınlar. Onlarla ciddi ve önemli konular görüşemezsiniz. <gülüyor> ...bugün evden hiç çıkmadım, gidip Neski Caddesi'nde şöyle bir dolaşabilirdim aslında... ...fakat sokaklarda öyle cahil, öyle basit, öyle sersem insanlarla karşılaşıyorsunuz ki... <gülüyor> ...ayrıca onlara sekizinci Dulcine... ...olduğumu açıklamak zorunda oluştu da çok can sıkıcı bir durum... ...gazetelerden okuyup öğrensinler... Okuma yazma bilenler tabii. <gülüyor> Moşiklerden söz etmiyorum. Onlar benim kıçımı yesinler. Salak. <gülüyor> Bütün bunların nedeni insanların beyin kafatası içinde olduğunu sanması. <gülüyor> ilgisi yok. Beyin Pazar denizinden esen bir yel tarafından getirilmiştir. Kadın gördü, kolsuz bir manto duymuştu, kafasına boynuna atkılar ve parçaları dolamıştı, yalnızca gözleri görünüyordu, baktım meciği kuyruğundan çekiştiriyor, ne yapıyorsunuz bayan dedim, beni şöyle yanıtladı, ben her şeyi biliyorum kızım, üstelik köpek sorunlarıyla ilgili değilim, ben halkların sorunlarına eğilmiş bulunmaktayım. Sonra deli gibi gülmeye başladı. Bence zır delinin biri. İşte tam o sırada imparator majesteleri arabayla oradan geçiyordu. Sokaktaki herkes reverans yaptı. Ben de tabii. Yalnızca bu deli kadın boynundaki atkıyı kayda değer bir umursamazlıkla çıkardı. Sağ elini havaya kaldırdı. Ayağını yere vurarak oley diye bağırdı. Allah'tan bunu benden başka hiç kimse duymadı. Yoksa hemen buracıkta tutuklarlardı onu. Ve bana dedi ki, canımı sıkan tek şey, ulusal İspanyol giysimin olmayışı. <gülüyor> Hemen ısmarlamak istiyorum. Fakat bizim terziler, gerçek birer eşektirler. İşlerini umursamazlar, yatırımlara yönelmişlerdir. Sonunda kahvelerde garsonluk yaparlar. Gerçek bir İspanyol terzi bulabilsem çok iyi olacak. <gülüyor> Sonra da deli gibi güler koşarak uzaklaştı. Benim onun hakkında bildiğim bundan ibaret. Akire'nin şafat gülüydü. İsmim mi? Beni tanımıyor musunuz? Anna! Andriyevna Semenov. Otuz yaşıma geçkinim. Sofya'ya sorsanız elli yaşındayım. Tabi tamamen yanılıyor kızım. Çünkü kendisi on dokuz yaşında. Ve ne Evlenmeden önce doğurdum. Çok çok çok genç evlendim. Altı yaşımda filan Yoktu belki de. Çok çok çok çok çok küçücük değil evet. efendim. Yaşım önemli değil mi? Ah ah iyi. Daha iyi. Evet. Çok aziz bakirene şefaat günüydü. Çok büyük bir davet veriyorduk. Davetlerinin arasında Anton Antonovic Sıkmazdik Domkonoski. Karısı Maria Antonovna. Müfettiş Lufo, Lufo, Lufo, Kıçkı, Lufo, Yargıç, Amos, Fyodorovic, Liatkin, Liatkin, Liatkin, <gülüyor> Yardımseverler <gülüyor> derneği gözetmeli Artem Filipovic, Demlianika <gülüyor> ve Alman doktor Christian Ivanovich Gümner ki kendisi çok alem adamdır. İki kulağı da sardır, İşitmez konuşur. <gülüyor> Rusça konuşsa gene, tek kelime Rusça bilmez. <gülüyor> Tanır mısınız? Tanımıyorsunuz demek ya. Çok yazık. Evet, evet. Alman doktor Christian Ivarovic günler bizi Almanca bir şarkı söyledi. Ee, şarkıyı tam anısıyamıyorum. Evet neyse bunun bir önemi yok zaten. Alman doktor daha Almanca şarkısını henüz bitirmemişti ki bu mağla delisi mutfakta oley diye bağırmaya ve İspanyolca bir şartı söylemeye başladı. İspanyolca olduğunu sanıyorum çünkü sürekli ''Espanyol, Espanyol'' diye bağırıyordu. Hayır, hayır, ben kendisini hiç tanımam. Aşçı Dunyaşa kendisine yardım etmesi için çağırmıştı çünkü Petersburg'da az görülen bir davet veriyordu. davetler arasında milletvekili, müsteşarlar, üsteğmenler... Albay Verşim ki kendisi çok alem adamdır ah, tam Moskova'da sırf bizim davetimiz için geldi ah, Orada mı tanımıyorsunuz? affedersiniz ama siz de hiç kimseyi tanımıyorsunuz evet evet tamam bu mağara delisi mutfakta birkaç damak kırdıktan sonra soluğu salonda aldı ve birdenbire masanın üstüne çıktı masanın üstüne çıktı ve hayır hiç kimse ona engel olamazdı. Ee, birdenbire bağırmaya başladı. İspanyolca bir şeyler söylüyordu. Ee, ve ben onu İspanyol sanmıştım. Ne söylüyordu bakayım bakayım bakayım. <gülüyor> İspanya Kraliçesi 8. Dülsile sizi bağışlıyor. Muzaffer bir Eda'yla indi masanın üstünden. Çekti gitti, çekti gitti. Fakat bu olay bizim güzel göcümüzde hiç de gölge gücülemedi. Çünkü herkes bunu tiyatro yazarı dostumuz Nikolay'ın o gece için hazırladığı bir şaka sandı. Ay Nikolay, Nikolay neydi? Ay bu isimleri bir türlü aklımda tutamam. Aslında çok tanınmış bir yazardır. Ooo bir sürü eseri var Nikolay Nikolay. Gogol. Oh, oh, G-O-G-O-L <gülüyor> Ne kadar <konu, Google. gülüyor> gugul Evet herkes bütün bunlar onun hazırladığını düşündü Çünkü saus öyle denedir ki Ondan her şey beklenir İspanya olaylarının dünyanın gündeminde olduğu günlerde oo, Bütün gazeteler İspanya'dan söz ediyordu Ay sonuç olarak sonuç olarak biz o gece Çalgılar gibi eğlendik. Yok Günevestiniz ne güzel dans ediyor. Al, day ver şimdi. E, evet, evet E benim bu mavladeli hakkında bir de ne ibaret? Kim bu mavladelisi? Kahramanlarım arasında hiç böyle birini anımsamam. Olsa olsa poprişcinin çizmelerimi getir, Mavra dediği satırda Sıfat olarak kullanılan suyut ve salak kadın. <gülüyor> Bana çabuk kağıt ve cibre kalem. Saray mahiyetine gidip kendimi tanıtsam mı acaba? ağırlığı da şaşılacak şey de Ay, Milletvekilleri olmadan benim öyle tek başıma gitmem... iyi olmaz. Uygun olmaz yani. İnsanın dört bir yanında... milletvekilleri bulunmasının... her zaman yararı vardır. Üf, bu milletvekilleri de acayip geciktiler. Üf, fakat milletvekilleri olmadan benim öyle tek başıma gitmem... Olmaz. Ne olursa olsun öyle tek başıma gidemem. Deli zannederler beni. Saatiniz kaç Nikolay? <gülüyor> <gülüyor> artık <gülüyor> çok <artık> geç Bavra. <gülüyor> Bu milletvekillerinin ağırlığı dayan şaşılacak şey doğrusu. Formaliteler tamamlanır tamamlanan hepsini değiştireceğim. <gülüyor> Fakat çok geciktiler. <gülüyor> Onları geciktiren başka nedenler olabilir. <gülüyor> Belki de bir başkası benim yerime geçmek istiyordur. Ay ben de her zaman her şeyin en kötüsünü düşünüyorum. Böyle bir şey olamaz. Kraliçe benim. Sabahleyin postaneye gittim. İspanyol milletvekilleri orada mı diye bakmaya. Postane midirin hıyarım biri. Orada öyle oturuyor. Hiçbir şeyden haber yok. İspanya'ya mektup göndermek istediğimiz ne mektubu be! Ne mektubu be! Mektubu eczacılar yazar. Bu milletvekilleri de bok gibi geciktiler. Tuzu. Bütün bunlar öylesine çabuk oldu ki neye uğradığımı şaşırdım. öyleden sonra İspanyol milletvekilleri geldiler. <gülüyor> Hepsi aynı kılık <kılıktaydılar. gülüyor> Onlarla birlikte arabaya bindim. Bu olağanüstü koşuşturma bana biraz garip geldi. Öyle hızlı gidiyorduk ki... Avrupa'nın her yanını dolaşan bir demir yolu ağa var Oooo! <gülüyor> <gülüyor> ve buharlı vapurlar acayip hızda gidiyorlar. <gülüyor> çok garip bir ülke. Birinci odaya girince burada kafası tıraşlı bir sürü kadınla karşılaştım. Fakat bunun İspanya'da salgın halinde bulunan bir hastalık olduğunu hemen anladım. İspanyol gribi gibi. <gülüyor> Bana daha garip gelen imparatorluk mühürdarının davranışı oldu. Beni kolumdan tuttuğu gibi küçücük bir odaya bana dedi ki burada otur espanya kraliçesiyim gibi hikayeler anlatmak konusunda ısrar edersen seni bu ısrarından vazgeçirmesini bilirim ben garip bir davranış biçimi fakat fakat bunun bir sınama olduğunu bildiğim için ona kraliçe olduğumu ineledim ...bunun üzerinden bu hırdar sopayla burada vurdu. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Bağırmak istedim. Fakat... ...bunun bir şövalyelik ayin olduğunu bildiğim için... ...kendimi tuttum. Kıh Kıh Kıh! Yalnız kalınca da... ...hemen... ...devlet işleriyle uğraşmaya koyuldum. Ve birden... ...keşfettim ki... ...Çin... ...ve İspanya... ...ayrı ülke ve topraklardır. <gülüyor> Yalnızca... ...cahillik yüzünden... ...onları iki ayrı ülke olarak... ...algılamaktayız. Herkese tavsiye ederim. Bir kağıt parçasına... İspanya yazın. Okuyun bakın. Çin olduğunu göreceksiniz. Bu kesindir. Benim okuma yazma bilmediğim... ...küçük bir sorun tabii. Ayrıca... Benim böyle ayrıntıları düşünerek yeterlicek zamanım yok. Devlet işleriyle uğraşmalıyım. Bir de şunu düşündüm. Birkaç gün Kakıldılar. Onlara arkadaşlar ayı kurtaralım der demez. Hepsi buyruğumu yerine getirmek üzere koşuştular. <gülüyor> Bir ayı yakalamak için duvarlara tırmandı. Fakat tam o sırada mühürdar içeri girdi. Hepsi kaçıştılar fakat ben e, kraliç olduğum için kılımı kıpırdatmadım. <gülüyor> Bunun üzerine Münir'den şaşkınlığımı görünce bana sopayla iki kere vurdu ah ah ah! Böylesine acıdık! Böylesine acıdık! İspanya'da halkın gelenek ve görenekleri ne kadar güç! Güncemde oluşan her resmi, dev bir canavara dönüştüren o heyecan, yüreğimi sıkıştırıyor. En belirsiz hoş duyguyu, insan doğasının kabullenemeyeceği korkunç bir sevince dönüştürüyor ve her karanlık duyguyu eziyet veren ağır bir eleme çeviriyordu. Bunları baygınlıklar izliyor, sonunda tamamen bir uyku haline geçiyordu kafam iyiydi hera mutlakca Tanya, bu ülkeyi bir bu Saray, muhafızlar, gelenek ve görenekler. Bütün bunlar gereğinden fazla garip. Bugün var gücümle rahim olmalıyım. olmuştum. Kimse baş edemiyordu benimle! Bu salak... ...geleneğin ne anlama geldiğini... türlü anlayamıyorum. Benden önceki... ...kraliçelerin... ...bu uygulamayı yürürlükten kaldırtmamalı... ...hayret verici bir... ...yaprı Sanırım... ...engizisyonun eline düştüm. Bugün... ...engizisyon başlangıcı... ...odama geldi. Onu beklerken ben masanın altına saklandım. Beni göremeyince gürledi. ...ve birden Tanrı'dan gelen bir vahiy yüreğime su serpti. Geçmettim ki bütün horozların bir İspanyası var. Tüylerinin altında. Baş Yargırç beni bilmem ne tehdit ederek deli gibi çıktı odamdan. Zaten pek aklı başında bir tip değil bu baş Yargırç. <gülüyor> <gülüyor> İktidarsız iblisliğini bütünüyle şey. Çin makinanın makinenin bir parçası! Zavallı! Bütün horozların bir İspanyası vardır Mavrak, tüylerinin altında. Demirden... Sehennem korkanmışım. Başıma yağdırıyorlar. Artık bu işkencelere dayanamıyorum. Beynime çok soğuk, çok sular, çok döküyorlar. Dinlemiyorlar beni, görmüyorlar, duymuyorlar. Ne yaptım ki onlara? Neden bana bozdurabı çektiriyorlar anne? Ne istiyorlar benden? Ne belebilirim ki onlara. Hiç hiçbir hiç şeyim yok ki. Cehennem kartanecikleri çırpı yadır vermişim. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Götürün buradan. Betroyka verin bana. Kasırgadan hızlı olsun atlara. Hadi, hadi. Atta sürücü. ...çal benim canımı, bu dünyadan mıraklara götürün beni... ...sökün, koparın beni bu cehennemden... ...deli atlar. hadi dalın bulutlara... ...uzak, en uzak, en uzak, en uzak, hiçbir şey görmesin göz... ...orada, orada gökyüzü fır dönüyor gözümün önünde... ...tronka fırlıyor onu, yırtıp geçiyor uçsuz bucaksız alıyı... Mezarlar... ...bende yazdım. Benim küçük yıldızım ışıldıyor... ...derinlerde. Orman kürek çekiyor. Ay bizimle... ...birlikte koşuyor. Daha çabuk, daha çabuk... ...atlarım. Gri, beyaz bir sis ayaklarımın... ...altından çekiliyor. Bir çalgının bir teli yankılanıyor... ...sisin içinde. beyanda yanda deniz, öbür yanda... İtalya. küçük Rus... Bu, bu uzaktaki mavi ne ki bizim evimiz, bizim evimiz mi anne? Pencerenin önünde oturan sen misin? Sen misin anne? Anneciğim, kurtar küçük kızını, kızının acılı başına bir abla göster. La la anne. Arkadaşlar. <gülüyor> Siz Nikolay Gogol'un Papaskaramp ile flört ettiğini biliyor muydunuz? <gülüyor>